Kamer Sineması Kamer Sineması Reşat Mehmet tarafından inşa edilmiştir. Yapı, Cumhuriyet'ten önce Rum zengin Konstantin Mavromati'ye aitti. Mavromati döneminde bir süre Tüccar Kulübü binası olarak kullanılmıştır. Sonrasında ise Deniz Pavyon adıyla işletilir. Binanın mehmetlere geçmesi sonrası pavyon tahliye edilerek alt kısım pasaj, üst kısım sinema olarak yeniden inşa edildi ve 1965 yılında hizmete açıldı. Sinemanın bulunduğu alanda günümüzde özel bir otopark yer alıyor. Kaynak: yumuktepe.com